Kerem Müslümanlar. Yine Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve inayetine sığınır. Onun lütfuna dehalet ederiz. Bir evvelki hafta ona dehalet ederek namazın mücmel hulasasını bir fihristini arz etmeye çalıştım. kelimeyi şehadet ve kelimeyi tevhidle omuz omuza Allah nazarında kıymet taşıyan avam ifadesiyle atbaşı giden namazın nazarı ulûhiyyette ayrı bir değeri ve kıymeti vardır. Dudalı ulûhiyyet aleminin neşvesiyle mütebessim herkes namazdan başka ibadetlerden duymayacağı şeyleri duyar. Onun için namaza çağrıldığı zaman, zevk ve şevk içinde koşa koşa gider. Namaz onun için günde beş defa hayatı i içtimaiyenin boğucu ve bunaltıcı havasından teneffüs etme ameliyesi olur. Mescitler bu teneffüsün mahalli olur. Mescitlerden ahuva halinde, kıraatlar halinde, tekbirler halinde, tehliller halinde ve tahmidler halinde semalara doğru yükselen Allah'ın nazarı rahmet ve afedinin celbine vesile olan bütün bu mukaddes ibadet eskaru taat müminin tenefüsü maiyetinde semalara doğru yükselir. Namazda müminin nazarı muttasıl yukarıdadır. Allah büyüktür diye başlar. Kevni mekana sığmayan ancak tenzi mahfi olarak kalbinde duyduğu ve bildiği bir manu olarak Rabbi Rahim ve Rabbi Kerim'ine kalbinde teveccüh eder ama nazarı muttasıl yukardadır. Sanki Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın ubudiyetle aşıp keşfedip beşere bir ziyafet sofrasında turfanda hurma olarak takdim ettiği namazı kendisi de yine namazda kazanacak, ruhunda ve vicdanında duyacak gibi onun yüzü ve gözü melediyâlâde Nedî alada, yukarılarda muttasıl bir ideal kovalayıp durmaktadır. Hakiki salatı kılmaya, hakiki salata muvaffak olmaya azmeden, cehdeden bir insan, nasıl abdest alırken namaz kılıyor gibi nazar ulûhiyyette mahbuddur ve namaz kıl kılıyor sayılır. Öyle de hayatının bir anı seyyalesinde hakiki salata muvaffak olmaya çalışan bir insan... ...bütün hayatı boyunca kıldığı namazlar içinde... ...inşallah hakiki salatı kılıyor gibi... ...Allah nazarında makbul ve muteber olacaktır. Çünkü ciddi ve hassasiyet ifade eden... ...bir işin, bir taatın arkasında koşma... ...müminin niyeti amelinden hayırdır fehvasınca... ...o işi yapıyor gibi rahmet nazarından bir muameleyi gerektirmektedir. Biz de bu mevzuda Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine, sonsuz bir itimatla dayanıyoruz. Diyoruz ki bir kerecik olsun, hayatımızda gerçekten namazın şuurunu kim bilir niceleri kaç defa muvaffak oluyor. Bir kerecik olsun, gerçekten hakiki namazı idrakı Allah Celle Celaluhu muvaffak kılacaksa, biz muttasıl onun yolunda çırpınıp duruyoruz. Rızası istikametinde yapacağımız bu şeyi tahsile muvaffak kılsın ve bu işin yolunda olduğumuz müddetçe bizi içinde saysın. Kısaca bir fiil ismini arz ettikten sonra, mücmel hulasasının takdimiyle huzurunuza çıktıktan sonra, önümüzdeki derslerde ona ait kırık kırpık manaları kırık kırpık olması benim idrak ve anlayışıma terkip ve takdimime göredir. Manasını size peyderpey arz etmeye çalışacağım sözünü vermiştim. Cenab-ı Hakk'ın inayetini diliyor ve dileniyorum. i̇nşallah Teala gönül hayatınız ve ruh hayatınız açısından namazın manasını takdimde mücrimi faydalı kılsın. Hakiki namazı size idrak ettirsin inşallah. İnsanın Acz ve zafının ilacı namazla tedavi edilir ve giderilir. İnsanın mahiyetine bir kısım maksatlar için dercedilen edilen duygular, mesela hırs gibi şey, ancak namazla hakiki istikametini bulur ve tedavi edilir. Başka vesilelerle arz ettiğim gibi, insanın mahiyetine bir kısım maksatlara matuf Cenab-ı Hak, bir kısım istidatlar koymuştur. Bu istidatların hedefi başkadır. Fakat insan Rabbi ile arasında olan kopukluktan ötürü, münasebet kuramadığından, bir sıla temin edemediğinden ötürü, nerede kullanacağını bilemediği bu istidatları suistimal edeceğinden, kendisini âlâ illiğini kemalata çıkaracak bu istidatlar, onu baş aşağı getirir, esfel-i safiline sukut ettirir, Allah muhafaza buyursun. Mesela inat gibi insanın mahiyetinde bir şey vardır, bir istidat ve kabiliyet vardır, bunu arz etmiştim. Bu Cenab-ı Hakk'a teveccüh, rahmetle rezonans olma sayesinde insanı âlâ çıkaran bir şeydir. Zira insanın hakta sebat etmesini temin eder. Dişini sıkar, zireklik gösterir, direnir, ben bir kere hayatımda fıtratı saniye celp etmek, Fıtrat-ı sahneye ihtisap etmek üzere Rabbime döndüm. İkinci bir döneklik benim için bahis mevzu olamaz. Ta yakın geleceği ana kadar. وَابُدْ رَبَّكَ حَتَّىٓي اَتِيَكَ الْيَقِنْ فَرْمَانِ زُبْحَانِ ''Kulağımdan tutmuş, ah dikkat et.'' diyor. ''Yüzünü çevirme, zira o zaman beklediğin avu elde etmen muhtemeldir.'' İşte bunun için inat âli bir hasret haline gelir. Ve senin evci kemale çıkmana vesile olur. Hıs da böyledir. Uhrevi güzelliklerim, cemali ba kemali kazanmayı ancak hıs sayesinde elde ederiz. Hız insanın maiyetine konmuştur. Cennette köşkünü sarayını genişletsin diyem veya daha al insanlara has keyfiyet olarak zevki ruhanisini ariz ve amik kazansın, iktisap etsin diyem. Rabbine kullukta derinleşsin ve buğutlaşsın diye, bilmesin diye, Rabbim sana ibadet ne kadar tatlıdır, daha halisine beni ulaştır desin diye hız konmuştur mahiyetine. Rabb ile arasındaki alaka kesilince, insan Rabbinden kopuk hale gelince bu defa bu hırs suyu istimal edilir. İnsanı Rabbinden uzaklaştıracak şeylere sarf edilir dünyanın dünyaya bakan yönüne insanın nazarını saplatır ve onun içinden, o bataklık içinden bir türlü çıkamaz. İnsanın mahiyetinde bu vardır. İşte bu türlü arızaları, günde beş defa Rabbimize teveccühle biz tedavi etme imkanını buluruz. Kur'an, arşi-azamdan seslenerek dikkatimizi çekiyor. اِنَّ insane خُلِقَهَ الُوْعَامِ İnsan hadis yaratıldı aç gözlü yaratıldı. Bir tane için kapana kısılacak maiyette yaratıldı. Ama bu ukremî güzellikleri celbetmek, onlara gönül vermek, gönlünü baki alemin sermedi güzelliklerine kaptırmak için verildi. Ancak bunu namaz yoluyla temin edebilir. İnnel insane hulika <Sessizlik> haluan. İnsan aç gözlü yaratıldı. Haris yaratıldı en küçük şeyler karşısında kendisini veda edecek kadar aceleci yaratıldı veya acile müptela yaratıldı, acile gözü kapalı yaratıldı, sonradan verilene karşı alakasız yaratıldı. اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُواۜ Bunun zaruri neticesi. Bundan ötürüdür ki, kendisine şer gelip isabet ettiği zaman basar feryadı, yanar yakılır, kendi musibetlerini destanlaştırır, halkı bile ağlatmak ister, aceleci olduğundan. Bilemiyor ki musibet hakkında hayırlıdır. Bilemiyor ki musibet onu safileştirmek için veriliyor. Bilemiyor ki üzerinde nigahban ve mühimin olan Allah, yeryüzünde günahlardan arınmış salına salına gezmesi için o musibetler onun başına yağdırıyor. Bilemediğinden, aceleci olduğundan, peşin ücretin meftunu ve müftelası bulunduğundan, musibet başına gelince basar feryadı. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُعَى Hayırda eline geçtiği zaman sımsıkı çimri verir. Öylesine tutar ki tek kuruşun elinden kaçmasına imkân vermez. Niçin? Haristir. Biri bin etmek ister. Zavallı bilmiyor kim. Dünyada kendisine verilen şeyler, baki alemin sermedi saraylarını ve güzelliklerini donatmak, tefriş etmek, tezgin etmek, iç ve dış bütün zevklerini tatmin edecek hale getirmek, Cenab-ı Hakk'ın Rahmaniyet ve rahimiyetiyle ile cisman arzularımıza cevap verecek, hitap edecek, cennetteki bütün güzellikleri kazandırmak üzere verilen bu istidat ve kabiliyet, bütünü bir sineğin kanadına mukabil gelmeyen ama Allah nazarında gelseydi hadisin ifadesiyle kafir bir cürasu e içemeyecekti. Buna mukabil gelmeyen bir dünya karşılığında veya dünyanın cüz'i lezzetleri karşısında bu istidadı kullanması aynı huslan ve haybet içinde bulunmasının ifadesidir. İşte bunu bilemiyor. Cenab-ı Hak Hakiki namaz kılmaya, muvaffak kılmak suretiyle bu duygu ve istidatları yolunda inkişaf ettirmeye, bunlardan alınması gerekli olan semereyi almaya bizleri muvaffak kılsın. Bu korkunç, marazi ruha karşı Kur'an-ı Kerim bize ilaç gösteriyor. اِلَّا musallin, اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ Ancak namaz kılanlar böyle bir sakatlığa düşmezler günde beş defa Rabbin huzuruna gelen, gece sıcak döşeğini terk eden, Allah'ın tebcilatı ve takdiratına değer verip de tetecafa cunubum anil madaci'i ferman-ı sübanisini dinleyerek, yataktan yanını uzaklaştıran, Rabbin rahmetini ümit ederek, Rabbin azamet ve heybetinden korkarak, gecenin siyah sülüfleri üzerine iki tane ah perçinlemeye çalışan, bir damla gözyaşıyla seccadesine uhrevi bir semere bırakmaya çalışan, kimseler Rabb'in alkışladığı kimselerdir deyip, böylece berze hayatına da nur sarfen kimse, elbette ki kötü bir hasret olan hırsı, dünyevi hesaplarda kullanmayacak, belki baki ve sermedi ahiret hesabına kullanacak, camiye gelen, ayağını bastığı yere yüzünü koyan, tozu toprağa yutan, Gururunu kıran cemaati Müslüm'ini bu işin hakikatını Allah ulaştırsın ve müdrik kılsın inşallahü teala. Namaz müminle Allah arasında bu itibarla bir sıladır. Bir münasebet tesisinden ibarettir. Adeta Allahu ekber diyerek nefsini boğazlayan insan, nefsinden sarfı nazar eden insan, Allah'tan alıkoyan her şeye gözünü kapayan insan, bu defa basiretiyle lahut aleminin menfezlerine nazarını dikecek, oradan gelecek şeylere ve oraya yükselecek şeylere dikkat edecektir. Katiyen bilecektir ki ağzından çıkan ve bir duygular halinde içinden kabaran her şey, Kelimeyi tayyibü olarak Allah'a yükselme istidat ve kabiliyetindedir. İleyhi yesadül kelimü tayyib ve amelü salih. Salih amel ve güzel sözler. Tevhitten, tesbihten, tekbirden daha güzel söz mü olur? Allah'a yükselme liyakatında olan tek kelime ve cümleler bunlardır. İleyhi yesadül kelimü tayyib ve amelü salih. Salih amel ve güzel sözler arızasız sözler, kusursuz sözler, orada cennet meyveleri halinde temessül edecek şeyler namazda Allah'a yükselir. Ve insan dış aleme, masivaya gözünü kapamakla sadece bu alemin müşahidi haline gelir. Bu zevkle namazı kılmak muhakkak ki çok mühimdir. Bu belki bir zevk alma, belki de Allah karşısında hakaret ve fakirliğimiz içinde Cenab-ı Hakk'ın azametini idrak etme, mehabetin verdiği ürperti ile titreme. Bunda dahi bir zevk vardır. Zira Allah'tan korkmada ciddi bir zevk vardır. Namaz bu sıla'yı temin eder. Zira namaz erkân-ı imaniyeyi hatırlatır insana. İnsan ''İyyâka ne'abudu ve iyâka nesta'in'' derken ''Rabbim sadece sana kulluk yapıyorum'' der. Böylece Rabbin mabudiyetini itiraf etmiş olur. Tahiyyatı oturduğu zaman eşhedü en la ilahe illallah derken hayatta bir kere demesi farz olan kelime-i şahadeti yenilemek suretiyle ahdü peymanını yenilemiş olur. Ben bir kereyi az görüyorum Rabbim. Günde 50 defa senin huzuruna gelsem, el pençe divan dursam sana karşı olan bağlılığımı ifade eden eşhedü en la ilahe illallahı söylesem, yine de sana karşı arzu budiyette bulunmuş olamam. Eşhedü en la ilahe illallah derken, babudu mutlak, maksudu bil Allah olduğunu, daire-i ve rübubiyetinde şeriki bulunmadığını, her şeyin zimamı elinde olduğunu, böyle bir Allah akidesini itiraf ve ilan etmek vardır namazda. Namazda aynı zamanda peygamberlere iman itiraf vardır. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derken Resul-işan efendimiz, nebiler manzumesinin kafiyesini dile getiriyorsun ve bir tedai ile ta Hazreti Adem'e gidiyor. Hazreti Adem'den şerefi ben Adem'e kadar ne kadar insan gelmişse peygamber gelmişse hepsini nazarından geçiriyor ve peygamberlere imanı hatırlıyorsun birbirine takılı binbir tedai seni çok ulvi ufklara götürüyor. Yer yer sefineden uhun yanına, yer yer türda mütecelli Hz. Musa'nın yanına, yer yer gökten yağan bir aslar halinde tecessü ve temessül eden Hz. Mesih'in yanına, ve yer yer en müzeci enbiya Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına götürüyor. Esselamu Aleyke Eyühennebi ey diyorsun, Hüzura çıkmış gibi, diz dize vermiş gibi, tıpkı onu kendi karşında tasavvur ediyormuş gibi, Esselamu Aleykü ey Yühen Nebi diyorsun. Ey kününü idrak edemedim. onun için bu yönüyle benim için idrak edilmez, meçhul. Fakat tanıyabildiğim Muhammedül Emin ve Allah'ın talimi içinde Muhammedül ül Resulullah diye tanıtılan Nebi, sana içimin dolusu, zerrat vücudu madedince selamlarımı takdim ediyorum, kabul buyur deyip, adeta Resul ü Ekrem'le diz dize gelme meselesini hatırlatıyor, Erkan ı imaniyeyi hatırlatıyor. Maliki يَوْمِ din dediğiniz zaman, ahiret gününün, hesap gününün tek sahibi Allah'ın huzurunda hesap vermeyi hatırlatıyor. اِهْدِنَ صِرَاتَ müstakim dediğiniz zaman, şeriat-ı dini mübini İslam'ı, Kur'an'ın ahkam ve muhtevasını ve sizden bunu talebi hatırlatıyor. Bir erkan imaniye manzumesi namazın erkanı içinde size kendisini hatırlatıyor. Siz bu hatırlayış, anlayış ve çeşitli tedairlerle kâh rükûda, kâh secdede, kâh kavmede, kâh teyyyatta Rabbinize karşı adeta nasıl ibadet yapacağınızı bilemiyor, bir şaşkınlık içinde yatıp kalkmak istiyorsunuz. Allah Celle Celaluhu fermanın ile bunu formüle ediyor. Bir sistem içinde, içinize gelen, heyecanlar halinde kabaran kulluk arzusunu formüle ediyor. Belli şekil ve kalıplara sokuyor da böyle yapın diyor, ben bundan razıyım buyuruyor. Namaz bu manayı ifade ettiği için namazda gönül içminan ve inşiraha kavuşur. Gönlü itminan ve icrağa kavuşanlara müjdeler olsun. İşte bu itibarladır ki, dudağıyla alü güher döken Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, yer yer o müezzini muhteşemine şöyle ferman ederdi. Erihna ya Bilal, Bilal anladı ne demek istediğini. Biraz içimize su serp bizi ferahlandır. Bilal biraz içimize su serp bizi ferahlandır. Öğlen güneş meyletmeye başlamış. Sıcak havada zuhur ibrat edilmiş. Allah Resulü Bilal'e sesleniyor. اَرِحْنَا ya Bilal, İçimize biraz su serp bizi ferahlandır. Bilal maksadı anlıyor, ezan okudu, oku demiyor ona. Mescidin damına yükseldiği gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber diye sesleniyor. Halk ferahlanmak, içine su serpmek ve gönül aleminin şiraha kavuşmaya kavuşturmak, Ruhlar alemi yönüyle, hisler alemi yönüyle pervaz edip semalara uçmak için mescide koşuyor. Haşyet içinde, heybet içinde, bir bakıma dehşet içinde, fakat bir bakıma ümit gamzeden raşeler içinde mescide doğru koşuyor. Erihna ya Bilal diyor. Bir ağırlığı üzerimizden atmak değil, bir vazifeyi mükellefiyetten kurtulmak değil midemizin gıdasına mukabil, bağırsaklarımızın kutuna mukabil, ruhumuzun ve kalbimizin gidası olan namaz almak, yukarılara doğru ruhen pervaz edip uçmak için. Erihna ya Bilal! Bizde müezzinin seslenişine böyle bakacak, mescide koşarken bu hava içinde koşacak, Cenab-ı Hakk'ın karşısında el pençe divan dururken, tam huzur idrak şuuru içinde duracak, Rabbimize karşı Efendimizin fiilen yaptığı bu miracı namaz süllemiyle, merdiveniyle eda etmeye çalışacağız. Namaz budur. Bunu kılanlar vardır. Kılmayanlara da Allah muvaffak kılsın, onlar da kılsınlar inşallah. İliklerine kadar müminlere zevk hazret ettirerek cenab Hak namaz kılmaya muvaffak kılsın. Bu manada namazdır ki insanı her türlü fuhşiyat ve münkerattan alıkor. Çünkü bu manada kılınan anlamaz. günde beş defa Allah'la ahdü feymanı yenilemek manasına gelir. Günde beş defa Allah'la sözü yeniden berçilleştirmek ve kuvvetleştirmek manasına gelir. Günde beş defa günahları atma, Rabbin huzuruna çıkma, liyakatını kazanma manasına gelir. Bademe artık eracibe girmenin manası olmaz, olamaz. Bademe masivanın kirlerine, islerine ve paslarına insanın bulanmasının, bulaşmasının manası olamaz. Veya bunları izah etmek mümkün değildir. Öyleyse bu manada namaz insanı fuhşiyattan ve münkerattan alıkur. Niçin alıkur? Çünkü fuhşiyat ve münkerat kendilerine has yönleriyle esasen mümini, Yapması gereken bu miraçtan, Rabbin huzuruna çıkmadan alıkoyacak bir ağırlık ve sıklettir. Zira hoşiyat günah demektir. Münkerat Allah'ın sevmediği şeyler demektir. Her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Günah ve masiyete inhimak eden insan, o nisbette Allah'tan uzaklaşmış bu o nisbette şeytana yaklaşmış demektir namazda kazandığı kurbiyeti günah ve masiyette kaybediyor demektir. Adım adım tırmandığı, başına çıktığı merdivenden hiçbir manası olmayan meseleler için yeniden hem de baş aşağı aşağıya gelmek demektir. Öyleyse Rabbisine kurbiyeti ideal edilmiş, onun arkasından koşan bir kimse kendisini Rabbinden uzaklaştıracak fuhşiyat ve münkerata inhimaktan, Yine sahih hadisin ifadesiyle yılandan çiğandan kaçıyor gibi kaçacaktır. ve yekra en yahu defil küfür, kema yekrehu en yukuda fefinler. İmanın tadını tatmış üç sınıfı saydığı yerde Allah Resulü <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve sellem müslümi şerifteki ifade ilavesiyle bade iz an Bir insanı küfür ve talaletten Allah kurtardıktan sonra. İmanın leşvesine ve şevkine, zevkine erdirdikten sonra, yeniden küfür ve mukteziyatı küfre, sebebi küfre dönmeyi yılanın ve çıyanın ağzına giriyor gibi, ateşe itiliyor gibi kerih görmedikten sonra imanın tadını tatmış olamaz. Öyleyse imanın tadını tadanlar yeniden küfür ve küfre sebebiyet verecek şeylere, itildikleri ve çekildikleri zaman, Ateşin içine götürülüyorlar gibi bir kerh içinde, zorlanıyor gibi bir hava içinde bir his duyacaklar, ikrah edecekler. Girmemek için lazım gelen her şeyi yapacak, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçacaklar. Onun için namaz fuhşiyat ve münkerattan men eder, anlıyor musunuz manasını? Bu ruh ve bu şuur içinde bir eda veya bu ruh ve şuur içinde bir el divan durmak, bu ruh ve şuur içinde bir ahdü peyman yenilenmesi, insanın Allah'la olan bağlarının, rabıtasının kuvvetlenmesi demektir. Çok kolaydır fakat yapanlar için. Çok zordur meselenin neşvesini eremeyenler için. Cenab-ı Hak huzuruna getirdiği gönüller olarak bizleri, bu işin gerçeğine ulaştırsın, neşvesine erdirsin inşallah Teala. Bir kere huzuruna gelmiş kimseleri bademe, mas masiyete inhimak etmeden masum ve mahfuz buyursun. Bu noktayı nazardan idi ki, namaz nasıl Allah'a kurbe bir vesiledir, namazı terk etme de öyle şirke ve küfre girmeye vesile olarak ifade ettirilmişti Fahri Kainat Efendimize. "Beyne'r raculu ve şirk terküs salah" demiştim. İnsanla şirk arasında bir hail perde vardır. O da namazın terkidir. Namaz terk edildiği an insan şirkin içinde mi dışında mı? Belki dış müşahitler tarafından fark edilmez bir muamma haline gelir insan. Bu onun için Fahri Kainat Efendimiz "Beynel abdi vel küfr terküs salah" buyurmuştu. İnsanla küfür arasında farika, alamet, hail, Allah muhafaza buyursun, terk-i salattır. Ve onun için yine farika inat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardı. مَنْ صَلَّا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ ve وَاَكَلَ ذَب۪يهَتَنَا فَذَٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذ۪ي لَهُ زِمَّتُ اللّٰهِ وَزِمَّتُ رَسُولِهِ Namazımızı kılan, kıblemize teveccüh eden, Bizim gibi besmele çekip kesen ve besmele kesilmiş etleri yiyen, müminin kestiği eti yiyen bu bir müslümandır. Ve aynı zamanda Allah'ın zimmetini kabul etmiştir. Siz birinin zimmetini alırsınız üzerinize. Hristiyan ve Yahudi olabilir. Badema bu millet tebasından, rayiyetinden, fertlerinden bir tanesi. Onun hukukuna tecavüzü ifade eden bir saldırıda bir tecavüzde bulunamaz. Çünkü o himayeye girmiştir. Tıpkı Hristiyan ve Yahudilerin bir İslami idarenin zimmetini kabul edip onların himayesine girdikleri gibi o memleketin tebasının, rayiyetinin bütün istifade ettiği haklardan istifade ettiği gibi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselamdan teminat aldıkları gibi men azazimiyan fakat azani zimmi eden bana aziyet etmiş olur memlekette sizin himayenizi ve siyanetinizi kabul eden, Hristiyan ve Yahudi'ye eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Teminatını alacaktır. Aynen bunun gibi, bir mümin namazını kılmakla, bir mümin müminlerin tıblesine teveccüh etmekle, bir mümin müminlerin kestiği ve yediği havaya girmekle, Allah ve Resulullah'ın zimmetini kabul etmiş demektir. Yani tabir caizse o, Allah'ın ve Resulullah'ın zimmisi olmuştur. Kimse ona dokunamaz. Müminlerin zimmetini kabul eden eziyet ve cefa, Allah'a ve Resulullah'a eza ve cefa sayılırsa, ya doğrudan doğruya Allah ve Resulullah'ın zimmetini kabul eden eza ve cefa, nasıl bir eza ve cefa sayılır? Onu ehl insafın insafına havale ediyorum. ''Onun için'' fazalikel muslimillezî lehû zimmetullâh ve zimmetu resûlî'' ''Bu öyle bir müslimdir ki Allah ve Resulullah'ın zimmetine girmiş bunu kabul etmiştir.'' Hadis devam eder. Öyleyse siz Allah ve Resulullah'ın zimmetini hafife almayın, hakir görmeyin. Devletlerin zimmeti bu kadar ağırlık ifade ederse, İngiltere ben falanı teminat altına alıyorum dedikten sonra... Hindistan'ın artık onlara saldırması nasıl muhal haline gelirse? Aynen öyle de, Allah'ın zimmetini kabul eden bir insan, çok büyük bir siyanet ve himayeye girmiş demektir. Cenab-ı Hak bu siyanet ve himayesini devam ettirsin. ukrev hasenat, müreffahiyet ve saadet hesabına semerelendirsin, bizleri mesut ve bahtiyar eylesin. Bu manada olan namaz, Şirke karşı bir hail ve perdedir. Onun için mümin koşarken en mehsut bir işe koşma neşvesi içinde koşar. Bunu biz ibadeti Kübra'nın yapıldığı yerlerde müşahede ettik. Burada cumalarda ve bayramlarda az çok müşahede ederiz. Bütün bir cemaat ziyafete davet ediliyor gibi koşa koşa gelirler. Kaçıracağım endişesiyle adımlar açılır. Etraftakiler görülmez, sadece görülen tek şey vardır, Mescittir, mihraplarıdır ve minberleridir. Bir an evvel huzurullaha gelmek, bir an evvel ubudiyetini ifade etmek için bir çırpınış vardır. Daha derin manasıyla ben Gavza-i Tahire'ye koşuşta bunu bütün ruhumda iyiliklerime kadar idrak etmiş, çok duygulanmış ve Resul i Eklâm'a karşılığa katımın fevkümde mübarek başına doğru yaklaşırken... omuzunda seccadesi... koşa koşa yanındakini, sağındakini, solundakini... görmeyen... insanların ona doğru koşuşlarını... görüş içinde... tabuşları elinde koşuşlarını... görüş içinde... henüz kollarını indiriyor, abdest almış... koşuş içinde... saçını taramaya imkan bulamamış... bir eliyle seccadesini tutarken... öbür elini başına koymaya koşuşu içinde... görünce... bunlar hep sana dedim ya Resulallah bu ne cazibe-i kudsiye ki, mübarek başında oturmak, sana yakın selamını sana takdim etmek ve senin mübarek başında, yerin en mukaddes toprağı üzerinde arz budiyette bulunmak, vasıtanla Rabbine kulluklarını arz etmek, takdim etmek için bütün bu koşuşlar sana, biz hepimiz sana koşuyoruz, köyünün toprağına cihanları feda etmek üzere sana koşuyoruz. O anda gönlün duyduğu, ve hissin o istikamette feveranı, dil buna tercüman olmadan haçizdir. Hele aradan seneler geçtikten sonra benim bunu dile getirmem hiç mümkün değildir. Evet, namaz böyle bir koşuşun neşvesini yanağında, yanağın gamzesinde taşır. Namaza baktığınız zaman siz vicdanınızda bunu duyarsınız. Müminler bunu duyar. Münafık bunu duymadığı için namaza, Namazı defu bela kabilinden eda etme niyetiyle, havasıyla ve edasıyla gelir. Ve izâ kâmu ile salâti kâmû kusâlâ. Görür <gülüyor> naz ve la zikrûna Allâha Namaza kalktıkları zaman uyuşuk uyuşuk kalkarlar. Miskin miskin kalkarlar. Çünkü imanları sayesinde bu neşeyi elde etmemişlerdir onlar. Angarya kabilinden, Sukra kabilinden yaparlar tef bela yaparlar. tef bela yapılan şey de esniye esniye olur. Gerine gerin olur. Uyukluya uyukluya olur. Ölü öl, ölü olur. Bir ruh meskeneti içinde eda edilir. Bir mü'mine yakışır hava ve eda içinde neşve şudur. Mümin dizdedir, hüzur içindedir, bütün gönlüyle Rabbine müteveccihtir, iki gözü sekiz göz haline gelmiştir, içine yağacak şeyler intizar etmektedir, gaflet semtin asutiyetine sokulmamaktadır. Ruhunda nifakın izine göre bir şeyler bulunduğu nisbette, mümin dahi camide gaflet içindedir, münafıka gelince tas tamam, Meskenet içinde, uyuşukluk içinde, esniye esniye, gerine gerine, gardan kıra kıra, boynunu düşüre düşüre Rabbin huzuruna gelir. ''Ah şunu bir bitireyim de dışarıya çıkayım'' der. Bu kötü durumu, müminin kalp simasında leke sayılacak, Rabbin karşısında mümini mahcup edecek bu kötü durumun kalplerimize otağı kurmasını Allah imkan vermesin. فَوَيْنُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَهُمْ an salatihim sahun Yazıklar olsun namazlarından sehvedenlere diyor Kur'an-ı Kerim. Namazdan sehvedene. Yani Rabbin huzurunda dururken ondan uzak olanı an, boğdu mücavezet içindir. Huzurda durup da uzak olma. Bunun zayıf bir hadis şöyle ifade eder. يَا تِعَلَى zamanun زَمَانٌ يَجْتَمْعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَلَيْسَ فِيهِمْ bir zaman gelir ki mescidleriyle bu doldururlar. İçtima ederler fakat içlerinde mümin yoktur. Allah muhafaza buyursun, biz öyle değiliz. Onu, o hali yaşayanlar çekti gittiler belki. Olanlar da çekip gidecekler. Biz büyük şeyler rahmeti, rahmandan ümit ediyoruz inşallah. Bizi böylesine baş aşağı gelmeden muhafaza buyursun. Bununla beraber ben nefsim adına böyle bir duruma düşmeden, böyle bir sukuttan Rabbime sığınıyorum. Duası makbul cemaat hürmetine, iyi insanların içinde oturduğumuzdan ötürü, kendisinden gelen bir beşarete dayanarak şakı etmemesini diliyorum. Zira yeryüzünde toplanıp, kendisini anan cemaatlerin hepsini mağfiret ettiği zaman, melekler derler ki, Rabbi, işlerinde bir tanesi vardı ki, maksadı seni anmak değildi. Tesadüfen gelmişti. Hadiseler itmişti. Başka mahsaatı vardı. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ben affettim hepsini. Onu da affettim. Hüm kavmün la yeşkâ celîsuhum. Onlar öyle bir cemaattir ki arkadaşlar onların şakı olamaz. Onu da bağışladım ben. Mümin, ibadeti bu türlü kavrayış ve idrak içinde bu neşle ile Rabb'in huzuruna gelirken, gönlü bu neşveden mahrum, dual yaşayan, içinde iki gönül taşıyan, Allah muhafaza buyursun münafık, herhalde bu neşveden mahrum, uyuşuk uyuşuk, miskin miskin Rabb'in huzuruna gelecektir. Zira namaz, bize Allah'a karşı olan kulluğumuzun bütün hakikatlarını hatırlatmaktadır. Biz mabudu mutlakın mabudu mutlak olduğunu namazda hatırlarız. Derkar olur bizim için İyyake na'budu. Rabbimi sadece sana ibadet ederiz. Temizledik kalbimizi. Huzuruna geldik. Arkasından koştuğumuz şeyleri muvakaten bıraktık. Şimdi rahmetin talebi peşindeyiz. Rabbimiz sadece sana kulluk yaparız. Sildik masivayı nazardan, teveccüh ettik lahut aleminin ufuklarına. Şu anda kalbimizin dudağı onunla mütebessim. Rabbim sana geldik. İyyâke nâbudû. Ağır bir işin altına girdik. Götüremeyeceğiz bu yükü. Başından sonuna kadar kalbi seninle beraber tutmak. Senin mahabetin altında titrer hale getirmek ne çetin vazife. İya nestaîn. Yardımı senden istiyoruz. Destek ol, bu işi tamama erdir. Yardımcı ol, namazı tas tamam bitirmemize yardım et. Namazın manasını hayatın bütün safalarında devama muvaffak kıl. İyyâke nestaîn. Hayatı namazdaki istikamete göre düzenlemeye muvaffak kıl. İyyâke nestaîn. Bütün dehrin hadiselerine karşı, mukavemet, hadiselerine karşı belimizi bükecek. Bizi rükâ ve secdeye götürecek hadiselerine, baskılarına karşı yardımı senden istiyoruz. اِيَّاكَ <gülüyor> نَسْتَعِينَ Bizi doğru yola ilet. Nebilerin çizip gittiği, senin şehrah dediğin sırat-ı müstakime hidayet eyle. اِهْدِنَ el müstakim diyoruz. Rükâ gidiyoruz. Allah'ı tesbih takdis ediyor. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلٰى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ diyoruz. Seni tesbih ederiz, ey âli olan Rabbimiz, ey azim olan Rabbimiz, seni tesbih ederiz diyoruz. Mün'im ve mufatt değil veya müftil olan o olduğunu itiraf ediyor. Elhamdülillah Rabbül Aleminle bir ahdü peyman yenilenmesi yapıyoruz. Rabbena ve la kalhamd. Hemdan tağiben kadiren mübarek diyor. Kavamede dahi ona yeni bir hamd yapıyoruz. Ayakta durmaya bizi muvaffak kılan Allah'a elhamdülillah diye başlıyoruz. Hesabın ağırlığı altında belimiz bükülüp derek rükuya gittikten sonra yeniden kavemeye doğruluyoruz. Bu mahsalları veren Allah'a yeniden Rabbena ve lekel hamd. Evet doğru ya Rabbi. Hamd ve minnet sana diyor yeniden bir ahdüpeyman yenilemesi yapıyoruz. Bazen Rabbena ve lekel demeyi az görüyoruz. Rabbena ve lekel hamd. Hamdantayi ben kâtiren mübarek en fi. Hamd mil al ve mil al cemavatı ve mil Beyne arabeyinehum adiyoruz. Bunu bir sahibi Resul Ekrime rükuda kavuşmuş olmanın havası içinde söyleyince, rükuda Resul Ekrime kavuştu. Aya kavamaya kalkınca Rabbena varakal ham. Hamdantayi ben kâtiren mübarek en fi dedi. Bu söz hafif hissedildi. Allah Rasûlü selam verdikten sonra ferman ettiler. Kimdi bu sözü söyleyen ortaya atıldı ben dedi. Niçin ya Resulallah? Ben o esnada melekler ağızdan çıkan bu kelimelerin sevabını yazmak için koşuştuklarını, yarışmaya giriştiklerini, hangisi yazacak adeta aralarında bir kavgaya cidale tutuştuklarını müşahede ettim buyurdular. Rabbena ve lekel hamd. Hamdan tayyiben kethiren mübareken fi... Hayatın bütün manaları namaza serpiştirilmiş. Ve bir ubudiyettir baştan başa namaz, bir itiraftır baştan başa namaz, kulluğu itiraftır, ezanla başlar, sonuna kadar devam eder. Cenab-ı Hak devamına muvaffak kılsın. Onun inayetiyle, onun emrettiği şeyleri yaparsak, İnşaAllah-u Cenab-ı Hak muvaffak kılacaktır. Yoksa biz kendi başımıza bunları yapmaya muvaffak olamayız. Allah yar ve yardımcımız olsun. O'nun manasını vicdanımızda duyarak O'nu edaya bizleri muvaffak eylesin inşaallah Teala. Namaz müminin ilk defa Rabbine karşı hesabını vereceği şeydir. Daha bir adım ileri atmadan ilk haşri ile üzerine yüklenen şey namaz mesuliyeti ve hesabıdır. Şayet bu hesabı veremezse Allah muhafaza buyursun. İlk kendisini baş aşağı götürecek şey de namazın terkidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem in evvel ma yuhasabu bihi al salatu. Fe in salihat Bir rivayet budur. Ve in fasadat faqad khaaba ve khasira İlk defa hesapta insana sorulacak şey namazıdır. Namazını taslamam eda ettin mi? Yerine getirdin mi? Şayet namazı insanın sağlam eda edilmiş ise o insan kurtuldu buyuruyor. Başka bir hadisi şerifte ise sair amelleri de salaha erdi sözüyle ifade ediliyor. Şayet namazını eda etmemiş, kılmamış ise her şey yıkıldı demektir. Kusran ve haybete maruzdur, baş aşağı gitmiş demektir. Onun içindir ki, bu güruh ve zümreyi anlatmak için Kur'an şöyledir. قَالُوا مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي Sizi bu apaçık, bu korkunç cehenneme, sakar isimli Allah'ın azabına baş aşağı getirip atan neydi? Araf halkı veya cennet halkı, cehenneme baş aşağı, azab ilahiye baş aşağı girenler ve düşenlere, مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي siz Nebi'nin sesini, soluğunu duymadınız mı? Günde beş defa minarelerinizde semalara doğru şahbal açıp yükselen ezanı duymadınız mı? وَمَنْ اَحْزَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ Fermanıyla tebcil edilen, gökten inen bir ses gibi alkışlanan ezanı duymadınız mı? Allah'a davet eden sesten daha güzel, daha alımlı, daha çalımlı bir söz, bir davet mi olur? Bunu bilmediniz mi? مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي <سَقَر> Mümin cemaat içinde yaşadınız, minare gölgesinde bulundunuz, müzekkir ve muhtirler pek çoktu, vaiz ve nasihler mevcuttu, ne diye gelip cehenneme girdiniz, niçin buraya girdiniz, işiniz ne? مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ namaz kılmıyorduk, ezan okunuyordu, biz davet ediliyorduk, müzekkir ve muhtiller vardı, bin hadise tarrakalarla bizi Rabbin huzuruna çağırıyordu ama biz kendimizi aşamadık, secdeyle gururumuzu kıramadık, Rabbin huzuruna gidemedik, el bence divan duramadık, namazı eda edemedik, orada yüz yere vurmadığımız için burada baş aşağı cehenneme kayaya geldik.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 sağlam, sıhhatlı bir ictimai'nin tesisini hedef almış iki mübarek ibadettir. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Ayrana veil olsun. Beraber yaşayan Allah, âlâyilliğini insaniyete çıkarsın, mesut ve bahtiyar eylesin. <Gülüyor> Namazın bu kadar kutsiyetinden, fevkaladeliğinden ötürüdür ki, namaza masruf yapılan işler,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 gezinip öksürüp dursanız, oturup kalksanız rahmet-i ilahiden ümit edilir ki namaz yolunda olan bu işi dahi abdestsiz eda ettiğiniz halde Cenab-ı Hak namazın baş köşesine yazar, buna da bir namaz hüviyeti verir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, اَلْعَبْدُ ف۪ي salati, مَا دَعْمَ ف۪ي صَلَبِهِ İnsan namazdadır, namazın arkasında olduğu müddetçe. Şimdi sizdeki Hadis-i Şerif'te tarih olarak bunu görüyoruz. Başka bir yerde, Allah Resulü Cenab-ı Hak elini sızıma koydu, soğukluğunu hissettim. Başka bir yerde de buyurur ki, اتاني الليلة اتن فقال يا محمد كيما يحسكم الأعلى Bir gelen geldi bana dedi ki, ya Muhammed mele-i neyin tespiti, tayini, yazılması, çizilmesinin münakaşası yapılır. Neyi yazmak için melekler koşuşur ve yarışmaya girişirler? Neyi yazmak için o alem istidaza gelir? Neyi yazmak için bizler o alemin ses ve soluğunu duyarız? Bana sordu diyor, ben bütün perdeler kalkmış, her şeye nicah, ban olma havası içinde, temehsül etmiş bütün mukaddes alemler, temehsülat alemi olarak nazarımı harc edilmiş, her şeyi görüyor ve söylüyordum. Dedim ki, fidderecat, وَالْكَفَّارَةِ keffara, Evvela birincisi insanın derece derece yükselmesinde, öbürü de kendisini Ezbel-i götürecek hatiat ve seyyiatının keffaratında. Bunlar için melekler münakaşa içinde mele-i davalaşma ve cedelleşme vardır. İnsanı Rabbin huzuruna çıkma ve kurbiyet kazanmadan alıkoyan şeylerin keffaretinde, ve kademe kademe insanın yükselmesinde arşi kemalata çıkmasında nasıl yazacağız diye cedelleşme vardır. İkincisi de üçüncüsü de şudur. İsbâhul hudû fîsseberât. Soğuk havalarda abdest alınması zor zamanlarda abdesti taslamam tamam alma. Bunun içinde melekler cedelleşme içindedirler. Ve naklul akdâm ilel Cemaatlere yetişmek için yeri tepmek, tepinmek, koşmak adım adım mescitlere gitmektedir. Allah Resulü buyuruyor. Melekler bunun için cederleşirler. Zira sen mescide gitmek üzere yola çıktığın andan itibaren namaza manen girmişsin. Namazın formüllerine girmesen dahi. salat Bir de namazdan sonra namazı bekleme. Öğleni kıldık, Rabbimize kulluğumuzu arz ettik. Bademe kılınacak bir farz namaz yoktur, ikindi gelse de onu da bir eda etsek deyip, onu beklemek, intizar etmek. Zayıf rivayetle Hz. Fatıma'ya isnat edilen şey vardır. Rabbim, akşam namazını kıldım, bu gece ruhumu kabz edeceksen, yassı namazını da kılmaya beni muvaffak kıl. Yassıyı kılmış, seccademe aln alnımı sürmüş bir insan olarak huzuruna geleyim ve Allah duasını kabul buyurur. Hakkında takdir o istikamette olmuştur. Yatsı namazını da kıldıktan sonra ruhunu Allah'a teslim eder. Bu aynı gece içinde de bir iki yakını ve çok muhterem zevci, Hayderi i Kerrar Hazreti Ali tarafından, gasd-i tekvini yapılmak suretiyle, ebedi alemine, ahiret alemine intikal ve irtihal ettirilir. Bir namazdan sonra ayrı bir namazı bekleme,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 اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّمْرِ اِلْمَانَوَى buhari Müslim'de iştihar etmiş bu hadisi şerif, Hazreti Ömer'in naklettiği bu hadisi şerif, bu mevzuda bizim için bir mihraptır. Ameller niyet iledir. Sen ibadet-ü niyet ettiğin dakikadan itibaren, ibadet taatin içine girmişsin demektir. Başka bir hadisi şerifte ise,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 mescid istikametinde atılan adımların ayrı bir hususiyeti vardır. Mescid sesin solun Allah'a yükseldiği mukaddes bir yer geleceğim o buraya inşaAllahü Teala Allah yolunda. Onun için bir kısım kimseler bu mevzuda kaflet ederek hem namazın kamilane eda edilmesi hem 27 derece fazla sevapla eda edilmesinin şekli olan Cemaat de bunu edadan çekinir çok defa, tekasül gösterir evlerinde kılarlar bunu. Halbuki Benü i Selem'e Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam duydu. Evler uzakta, havali Medine'de bulunuyordu. Aralarında konuştular, dediler ki, her dakika mescitte Resul-i yanında oturamıyoruz. Sohbetle müşerref olamıyor, ruhen ve kalben yükselemiyoruz. Evlerimizi taşıyalım, göç edelim. Mescidin etrafında kulübecikler yapalım, orada oturalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duydu bunu. Buyurdular ki: "Eturiduna en tenqulu qurbal mescid." Mescidin yanına gelmeyi mi murat ediyorsunuz? "Qalu na'maradna zalika Rasulallah." Evet öyle düşünmüştük. Mescide yaklaşalım, sana yaklaşalım, sohbetle müşerref olalım, seni dinleyelim. Günümüzün pek çoğu mezitte geçtim. Allah Resulü şöyle buyurdu: Nida ederek, beni selame, diyar akum yüktə diyar akum diyar kaldığınız yerde kalın. Mescide gelirken bıraktığınız izler ibadet sayılacaktır. Beni seleme, yerinizde sakin olun.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 ...büyük namazın eda edildiği... salatı kübranın eda edildiği... ...mescitlere koşacak... ...onları cemaatle eda etmeye çalışacak... ...cemaatin sevabını alacak... ...burada mevzumuzda hiç alakası olmayan... ...dolayısıyla bir hususu arz etmeme müsaade edin... ...ancak... ...bir insan sokakta, çarşıda, pazarda işi yoksa... ...yani haram görmüyorsa... ...haram duymuyorsa... ...haramla karşılaşmıyorsa... ...o insanın belki yakında bir yerde... apartmanın bir köşesinde birkaç müminler namaz kılması... ...Çirkef'in ve Eracif'in çağlayanlar gibi aktığı sokaklardan geçmesinden... ...daha hayırlı olsa gerektir. Ama mümin zaten çirkef'in içinde gırtlağına kadar yüzüyorsa... ...dünyası için yüzüyorsa... ...ticareti için yüzüyorsa... ...maddi kazancı için yüzüyorsa... ...zaten çirkef'in içindedir. Arınmak ve temizlemek için mescide koşması, bunun için bir yönüyle temizleyici bir unsur, bir yönüyle de cemaatin sevabının kazanılmasına vesile olacaktır. Cenab-ı Hak gerçeği, kendi muazenesi, mizanı ve mikyatı içinde idrak etmeye ve kabullenmeye bizleri muvaffak kılsın. Bu mevzuda muazene yanlış olursa Allah korusun. Bir evinde kılar mescide gelmez, öbürü de sokaktadır, Günah girmeyeyim mescidi bırakır evine gider, bir muazenesizlik olur. Muazeneye riayet etmek lazım. Menhiyattan istinab ederiz içinde değil isek. Zaten içindeysek istinab etmeye mahal yoktur, mesa yoktur. Mescide gelecek ve namazımızı eda edeceğiz. İnşallah. Zira mescitler yeryüzünde Allah mescidinin parça parça işaretleri, müşirleridir. Bütün mescitlerden Allah mescidi olan Beytullah'a doğru tevecüh eden tıbleler birer müşir birer ibre gibidir. İnsanın yolunu gösterir. Allah'a giden yolunu gösterir. Cemaati kübra halinde veya cemaat halinde mescitlerde eda edilen namazlar Kâbe'de eda edilen namazlar arasında hüsnü kabul görür inşallahü teala. Biri Allah'ın yaptığı mescit, öbürü çevre çevre ona bağlı onun etrafını sarmış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 Onun için mescidin yapılmasına, mescidin dünyadına ayrı bir ehemmiyet verilmiş. Dünyada mescid yapanı Allah ahirette bir mescid yapacaktır buyurmuştur. اِنَّمَا ma مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَاَقَامَا Ve وَاَتَ الزَّكَى وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Mescidleri kim yapar, kim harap eder? Allah'a ve ahiret gününe inanan mescidi yapar, namazını dosdoğru eda eden yapar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 İstanbul'u fetheder etmez, Ayasofya'yı mescit haline getirdi. Mihraba geçti, imamlık yaptığı cemaate namaz kıldırdı. Hazreti Yıldırım Beyazîdî Edirne'de bir kiliseyi mescide çeviriverdi. Murad Kudavendîkâr'a bu nasip olmadı, muvaffak olamadı, oğlu verdi bu işi. Kim olursa olsun mescitler yaptı, halkın toplanacağı, dua dua Allah'a yalvaracağı, el kaldıracağı, arz-ı budiyette bulunacağı mescitleri yaptılar. Mescit bütün fonksiyonuyla kendisine düşen vazifeyi yapsaydı çok büyük şeyler yapılacaktı. Maalesef biz sadece orada şeklen kulluğumuzu yapacağımız binalar halini onu getirdik. Resul-ü Ekrem askeri, adli ve idari meselelerini mescitte görüyordum. Osmanlı da mescitte görüyordum bürokrasi bir hâil olarak araya girince kapıcılar ve kademeler devlet reisiyle devlet ricaliyle erkanıyla halkın arasına girince koridorlar holler yapılınca çeşitli kat kat kapılar verasına bakanlar parlamenterler girince hak çekildi gitti hakkaniyetsizlik adaletsizlik ve zulüm ve cevrü çapı bütün dehşet ve şiddetiyle hüküm ferm olmaya başladı Mescitte her şey hallediliyordu. Başını yere koyuyor, hesabını veriyor, kalkıyor, bir iş yapıyordu. Frenkse ifadesiyle şarj oluyor, kalkıyor, bir iş yapıyordu. Yeniden cürme giriyor, belki geliyor, yeniden Rabbisine tahalet ediyor, yeniden arınıyor, bir iş yapıyordu. Sahih hadiste Allah Resulü öyle buyurur. Siz gecede günah işlersiniz. Sabah namazını kıldığınız zaman namaz onu yıkar. Siz sabah namazıyla öğlen arasında yak tarifun sözüyle ifade ediyor. Yak tarifun. Sümmetu sallune zuhr fagasalata. Sonra öğleni kılarsınız, öğlen onu yıkar. İkindi için yine günah işlersiniz. İkindi kılarsınız, onu yıkar. Akşamla ikindi arasında günah işlersiniz, akşamı kılarsınız, onu yıkar. Sonra akşamla yatsı arasında işlersiniz, kılar. Ve başka sahibi hadisi şerifinde şöyle buyurur. Areyim, anna baba ahdikum nehre, yağtسلو, faydğılı kulle yoo min 5 merratın, hel ybqa ala jesedih min deren, veya hel ybqa min derenih şeyun. Çalı, la ybqa min derenih şeyun. Fakarlık, salatul kams, ympul vakit namaz, müminin kapısında çalayan bir çay gibidir. Ki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 bir kısım şeylerin yapıldığı yerler halinden çıkarılsın. Aşklı, vecdi insanların, şuur derinliği içinde, buğutlaşan, kulluk anlayışı içinde ibadet yaptığı yerler olmanın yanı başında, içtimaiye ait bir kısım vazifeleri yapacakları yerler haline gelsin. Mescitleri Allah'a iman edenler bünyat ederler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 Elbette ki eteğini çakıl dolu görecektir. Lalam ben az doğrult, nereye hünkârım? Mescide biraz çakıl ve harç götüreyim.'' diyecektir. Rabbin huzuruna böyle gidecektir. Ve sonra, senelerce sonra torunu cennette, buhbıheyi cennette, bir haftare, salına gezerken görecek. ''Dedeciğim nasılsın?'' diyecektir. Allah beni yaptığınız şeyleri kabul buyurarak mağfiret etti, cennete koydu.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 Ömür vefa eder, imkan el vaaz etme imkanı olursa öbür camide vaaz etmem herhalde düşünülüyormuş. 2-3 hafta diye hikmetinli maslahatın burada başkası vaaz edecek, belki mütefendi vaaz edecekler. Sonra Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, eyledi her şey güzel eyledi. Etti her şeyi güzel etmiştir. Hazreti Hakk ifadesiyle vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş. Netmişse güzel etmiş. Mevla görelim netmiş. Lillahi'l-Fatiha.